13 Melek'ten merhaba. Bu hafta ve önümüzdeki iki hafta 2025 boyunca kenara not düştüğümüz alan kaydı çalışmalarından seçkiler sunacağız. İlk konuğumuz kurucusu olduğu Room Forty etiketi aracılığıyla deneysel müzik içerisinde en üzgün işlerde parmağı bulunan Avustralyalı müzisyen Lawrence English oldu. Müzisyenin 15 sene kadar önce ziyaret ettiği Antarktika'dan yanında getirdiği sesleri yıllar sonra yoğurdu White Out albümünden Thaw'a kulak verdik. Şimdi İngiltere menşeili araştırma odaklı butik etiket Difficult Art Music'i misafir ediyoruz. İlk olarak İskoçya'nın kıta sahalındaki uzak bir adada yapılması planlanan bir uzay limanına dikkat çekmek isteyen Skolpayig'in tehdit altındaki doğanın seslerine odaklandığı Spaceport One albümüne ismine veren esere kulak vereceğiz. Akabinde İngiltere'nin Cornwall bölgesinde terk edilmiş bir arsenik ve bakır madeninin Toksik sularından oluşmuş bir gölün çevresinden sesler toplayan Will Parker'ın Red Lake Black Mung kaydından Split Hands Touch the Soil gelecek. Şimdi bir süre işitsel ekolojiler ve deneysel müzik odaklı Forms of Mülşaye etiketinin kataloğunda gezineceğiz. 2025 Birleşmiş Milletler tarafından buzulları koruma yılı ilan edilmişti. Paris doğumlu tabiat rehberi, eğitimci ve işitsel sanatçı Mark Lamlard'ın Arctic Summer kaydı da bu coğrafyanın bioakustiğinden bir kubresesi bir araya getiriyor. Bu çalışmadan Ice Waves'in akabinde Japonya'ya gideceğiz. Yowichi Kamimura'nın Ruhyo albümü. İsmine Rusya'nın doğusundaki Othos denizinde oluşup Japonya'nın Karasularını sularını inen deniz buzlarından alıyor. Bu çalışmaya ismini veren eserin ardındansa bir iş birliğiyle devam edeceğiz. Ludwig Berger ve Vadred da Mortarach'ın aynı adlı belgeseli eşlik eden Crying Glacier albümünden A Form of Language'ı seçtik. Forms of Minishaya etiketinden devam ediyoruz. Az önce yer verdiğimiz Ludwig Berger, geçen sene aynı zamanda Berlin sakini işitsel sanatçı Pablo Dizernzile ile Tracing Basalt in the Oncernon Valley adlı bir işe imza attı. Albüm ikilinin albümle ismine veren vadide bulduğu, bölgeye 1950'lerde yerleşmiş Basalt adlı birinin kişitsel notlarından hareket ediyor ve bu notlardaki işitme pratiklerinin hareketle kulağını çevredeki doğaya öğretiyor. Bu kayıtlı yer alan... From Wasser'lerinin Learning from Water'ın ardından Pablo Dizerenz'in solo albümü Ebbing Ice yer vereceğiz. Müzisyenin İzlanda ve Finlandiya ziyaretleri esnasında heybesini attığı seslerden örülü bu çalışmadan World in the Process of Making Itself birazdan Apaçık Radyo'da olacak. Sırada günlük hayatlarındaki değişimleri sese tahvil eden iki sanatçı var. İlk olarak ABD'li besteci Brian Davis'in yeni bir iş yeri, yeni bir ev ve tüp bebek kliniğine yaptığı sayısı ziyaretlerden derlediği sesleri bir araya getiren Sometimes Things Change'den Vuelvo Alsur gelecek. Akabinde Nobuka mahlaslı Michael von Kalenberg'in boşanma sonrası yaşadığı ruh dönüşleri ve yalnızlığı kabulleniş esnasında tutunduğu seslerden müteşekkil, Monolog interiorden balkona kulak vereceğiz. Thank <sharp inhale> you. Kapanışlı çim biçme makineleri var. Matthew Sage ve Levin Martens'in ABD'nin yemişil, çimli, müstakil ev obsesyonundan hareketle çim biçme makinelerinin seslerini klarnet ve saksafonla süsleyip dijital süreçlerden geçirdiği Chamber Music for Law Movers" albümüne adını veren eserle bu gecelik veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13 melekradiocom adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.